ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde yalnız ve yalnız beni razı etsinler diye bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Allah şu az bir zaman zarfında vermiş olduğumuz bu imtihanı hayırla geçirmeyi Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin hepimizi Kardeşlerim bugün sizlere aktarmak istediğim mesela iyi kadınların, takvalı kadınların, cennet kadınlarının vasıfları üzerine olacak inşallah Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Nebe suresinde takva sahipleri için kurtuluş vardır bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar diyor. Evet. Bunlar çok güzel, çok dolgundurlar diyor. Yine Vaka suresinde Allah subhanahu ve teala biz oradaki kadınları yeniden inşa ettik. Onları bakireler yaptık hep yaşıt sevgililer diyor Allah kendisine rahmet etsin İbni Kayyum Hz. Ali'nin şöyle dediğini nakletmiştir iyi bir kadın bebeğini emzirir yatağını ısıtır demiştir yine erkeğin en büyük süsü güzel konuşması ve kadının da en çok kadına yakışan da erkeğini razı eden demiştir. Yukarıdaki Vaka suresindeki ayeti kerimede geçen ve sevgiller diye tercüme ettiğimiz Urup kelimesi kocalarını seven onlara itaat eden itaatkar bulunan kadın demektir kardeşlerim. Onun için Urup kelimesi kocasına aşık olan kadın anlamına da gelmiştir. Çünkü Rabbimiz Subhanuhu ve Teala Rahman Suresinde onlarda bakışlarını yalnız eşlerine diken, başka kimseye bakmayan öyle dilberler de vardır ki bunlardan önce onlara ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır. Şimdi Rabbanızın hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Onlar yakut ve mercan gibidirler demiştir. Demek ki kardeşlerim cennet kadınları ten beyazlığı bakımından yakut ve mercanlar gibidirler. Cennetteki bir kadına ipekli yetmiş kat elbise giydirilse bile bu elbisenin altından yine de onun teninin güzelliği gözükür. Cenab-ı Allah onların yakut ve mercan gibi olduklarını söylemekte. Yakut bir taştır kardeşlerim. Onu delip içinden bir tel geçirsen dıştan baktığında yakutun içindeki teli görebilirsin. Rabbimiz ve Teala yine Rahman suresinde onlarda iyi huylu güzel kadınlar vardır diyor. Yine çadırlara kapanmış Gün yüzü görmemiş huriler vardır diyor. Takvalılar, Allah'tan sakınanlar ise güvenilir bir makamdadır. Bahçelerde, çeşme başlarında ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı otururlar. Böyle olduğu gibi ayrıca onları iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir diyor Duhan suresinde. Yine Rum suresinde onlar müminler çiçekli ve ırmaklı bir bahçe içinde neşelendirilirler diyorlar. Evet kardeşlerim Müslüman sürekli olarak dünyevi ve uhrevi lezzetlere dalmamalı. Aksine Rabbinden azabından korkan kimselerden olmalıdır. Bakın Rabbimiz Panuhu ve Teala cennettekilerini nasıl nitelendiriyor daha önce biz ailemiz içindeyken sonumuzdan korkardık dediler tur 26'da saffattaysa yanlarında da yalnız kendilerine göz dikmiş güzel gözlü eşler var saklı yumurta gibi bembeyaz eşler diyor saklı yumurtadan kasıt Allah kendisine rahmet etsin İbn Abbas incidir demiştir Kadın kendini, iffetini, namusunu saklamada aynı o inci gibi olmalı kardeşlerim. Birçok bir çok İslam uleması da tesettür bahsinden bahsederken Aleyküm Selam Kadının giyiminden, kuşamında kapaklarının resmine bakın. Bir midye onun içinde de kapağı açılmış parlayan bir inci resmine koymuşlardır. Belki hiçbir şey yazmasalar o kapaktaki o resim bile içindeki konuyu anlatmak için yeterlidir değil mi? Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetimin hepsi cennete girecek diyor. Ancak direnen imtina eden hariç. Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden direnmiş olur. Evet. Peygambere itaat etmek, Kur'an ve sünnetle amel etmektir kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala layıkıyla itaat eden, iman eden, ittiba eden samimi kullardan eylesin bizleri. Allah subhanahu ve teala bizlere İslam'ı anlama kabiliyeti versin. Takva nasip etsin bizleri ebedi nimetler yurdu olan cennetine koysun kardeşlerim çünkü orada canlarının istediği gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır diyor hadis-i şerifte de belirtildiği gibi orada gözlerin görmediği kulakların işitmediği beşer kalbinden geçmeyen şeyler nimetler vardır diyor Allah bunları bizlere de nasip etsin. Kardeşlerim, cennettiklerin eşleri, kocaları için hiç kimsenin duymadığı en güzel seslerle sözler söylerler. Söyledikleri sözlerden birisi, bizler hayırlı, seçkin ve güzeliz. Değerli bir kavmin eşleriyiz. Göz aydınlığıyla bakar, ve söyledikleri sözlerden birisi de Biz ebedi yaşayacağız Ölümsüzüz Güvenilir eşleriz Kocalarımızdan gizli bir şeyimiz yok Burada temelli yaşayacağız Onlar hakkında kötü zanda bulunmayız Bunu Tabarani nakletmiştir Güzel gözlü huriler de Cennette şu sözleri söylerler kardeşlerim Biz güzel hurileriz Değerli eşler için saklanmışız. Evet. Dünyada düzgün amel eden, Allah'ı razı edenlere Allah ahirette gözün gönlün idrak edemediği o kadar güzel nimetler verecek ki Allah onlara nail olanlardan eylesin. Salihah kadının vasıfları nelerdir kardeşlerim? Saffat suresinde Rabbanın spanuk ve Talanın dediği gibi yanlarında el değmemiş deve kuşu yumurtası renginde bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş ceylan gözlü huriler vardır diyor. Kardeşlerim Saffat 48-49 daki bu ayetler ve bundan sonraki ayetler cennetteki hurileri tasvir ediyorlar. Aynı zamanda bu ifadelerden de salihe kadının sahip olacağı bazı nitelekleri anlamamız da mümkün olmaktadır. Şöyle ki kadın kocasına sevgisini ve memnuniyetini göstermek için bakışlarını yalnız ona çevirmeli ve haram yollara kaymamalıdır. <gülüyor> Bakın şair diyor ki bakış oklarına karşı seni ben korurum Senden başkasına gidecek yeri yok mu onların? Yine çadırlarda ceylan gözlüler vardır ki kocalarından başkasına görünmezler ifadesinde Salihah hanımların da yabancı erkekler karşısında açılıp saçılmayacağını ve sadece kocalarına ait olduklarını anlıyoruz. Onlar evden haram işlemek için çıkmazlar kocalarından başka erkeklere de rağbet etmezler. Evet kardeşlerim Saliha kadının vasıfları Bunlar Eşi eve geldiğinde Onun için güzelce süslenen Güzel giyinen Temiz giyinen Temiz koku sürünendir Ama Günümüz öyle hale gelmiş ki Kadın evde Hiçbir giysisine dikkat etmez Ne zaman bir misafir gelecek Veya bir gezmeye gidilecek veya düğündü şuydu buydu oraya gidilecek sanki oradaki insanlara süslenen, püslenen vaziyete düşmüş. Halbuki halbuki saliha bir kadın yabancı erkeklere yabancı insanlara değil kendi eşine karşı ne yapacak? Güzel görünecek, temiz giysiler giyecek ve süslenmesi, kokulanması da Sadece kendisine olacak. Yine kardeşlerim boş sözlerden Şeytani düşünce ve vesveselerden uzak bir hayat yaşarlar. Salihâ bir kadında işlerinde kıskançlık gibi kötü huylar yoktur. Kocalarını hoşnut eder, onları üzecek hareketlerde bulunmazlar. Bakın salihâ kadınları Kur'an-ı Kerim nasıl nitelendiriyor. Çadırda içinde ceydan, ceylan gözlü huriler vardır diyor. Rahman 72'de. Onlara orada tertemiz eşler vardır ve orada temelli kalırlar diyor. Bakara 25'te. İyi kadınlar gönülden boyun eğerler ve Allah'ın korunmasını emrettiği kocasının bulunmadığı zamanda koruyanlardır diyor. Nisa 34'te. Ey peygamber eşleri eğer o sizi boşarsa Rabb'ı ona sizden daha iyi olan kendisini Allah'a veren inanan, boyun eğen tövbe eden kulluk eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verebilir diyor Tahrim 5'te. Ayetteki ifadeleri yakalayabiliyorsunuz değil mi kardeşlerim? Yine bakın Doğrusu Erkek ve Kadın Müslümanlar, Erkek ve Kadın Müminler, Boyun Eyen Erkekler ve Kadınlar, Doğru Sözlü Erkekler ve Kadınlar, Sabırlı Erkekler ve Kadınlar, Gönülden Bağlanan Erkekler ve Kadınlar, Sadaka Veren Erkekler ve Kadınlar, Oruç Tutan Erkekler ve Kadınlar, İffetlerini Koruyan Erkekler ve Kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfuret ve büyük ecir hazırlamıştır. Ahzab, otur 35'te. Allah bu vasıftaki mümin erkeklerden ve mümin kadınlardan eylesin bizleri. <gülüyor> Kardeşlerim, bu ayeti kerimede, diğer ibadetlerden değil de bakın, özellikle oruçtan da bahsediliyor. Çünkü oruç, şehveti ve cinsel arzuları kırıp hafifletir. Nitekim İmam İbni Kesir, şehveti kırma hususunda orucun insana büyük ölçüde yardım edeceğini ifade etmiş. Ayrıca Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz, Ey gençler topluluğu, evlenebiliyorsanız evlenin, çünkü evlenmek gözü haramdan daha çok sakındırır, cinselliğinizi, şehvetinizi kırar, evlenmeye muhtedir olamayan da oruç tutsun, çünkü oruç onun için şehvet kırıcıdır buyurmuştur. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendimiz bir sözünde kardeşlerim Size diyor Cennet kadınlarının en hayırlısını haber vereyim mi? Evet ver ey Allah'ın Resulü dediklerinde Çok seven ve doğurgan olan her kadındır diyor Kocası kızdığında ona işte elim elimdedir Sen benden razı ve hoşnut olmadıkça Uyumayacağım der diyor işte saliha kadının vasıfları bunlardır kardeşlerim. Allah eşlerimizi saliha olanlardan eylesin. Adamın biri amcasının kızıyla evleniyor. Amcasına bir mektupta kızını güzelce terbiye ettiğinden dolayı teşekkür ediyor. Ve kızın bazı güzel niteliklerini anlatıyor. Bakın ne diyor. Ey amcacığım. Beni yüksek değere sahip olan kızınızla evlendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kızınıza ne kadar kaba davransam yine de incinmiyor. İşten gelen bir arzuyla kendini bana hizmete adamış. Yurdumdan uzak kaldığım bu uzun seneler boyunca hayatıma kattığı yenilikler dolayısıyla Gurbet yalnızlığını hiç hissetmedim. Dini görevimi yerine getirmem hususunda bana yardımcı oluyor. Evet. Kızınızı güzelce terbiye edip yetiştirdiğinizden dolayı sizi kutlarım. Tuhaf olan şu ki onu ne kadar översem öveyim hiç şımarmıyor. Çocuklarına da aynı tutum ve davranışları telkin ediyor ki, gelecekte iyi insanlar, yöneticiler, alimler olsunlar. Hem dünya hem de ahiret işleriyle uğraşıyor. İkisini güzel bir denge içinde tutuyor. Birini ihmal edip de ağırlığını diğerin üzerine vermiyor. Onunla evlendiğim için memnunum. O da benimle evlendiği için memnun. Sizin de bu evliliğimizden memnun olacağınızı ümit ediyorum çocuklarıyla çok ilgileniyor sağlıklarına, yemelerine içmelerine, giysilerine uykularına fazlasıyla önem veriyor evet Allah subhanahu ve teala her ne halde olursa olsun iyi ve hayırlı zevcelerden eylesin kardeşlerim Kadının birisi kalkıp, ey Allah'ın Resulü, erkekler hayrı aldı götürdü diyor. Onlar cihada gidiyor, savaşıyor ve Allah yoluna şehit oluyorlar. Bize ise diyor cihat farz değil. Onlar hayırda bizi geçti dediklerinde, Allah Resulü ve Vesselam, sizin diyor, sizin, Evinizde oturmanız Kocanızın eziyetlerine sabretmeniz işte sizin şehadetiniz de budur diyor. Yani cihad eden bir Müslümanın Almış olduğu ecri Bir kadın Kocasının eziyetlerine sabrederek Ne yapabiliyor Kazanabiliyor Bu da Erkeklerin kadınlara karşı Davranışlarında bazı Dikkatsizliklerini kadınların da sabrederek onlara karşı hayırlı davranmaları kendilerinin cennete girmelerine sebep oluyor. Evet. Mümin kimse Allah subhanahu ve teala için takvadan takvadan sonra saliha bir kadından daha hayırlı bir şey elde etmiş değildir kardeşlerim. Emrettiğinde itaat eder. Yüzüne baktığında içini sevinç kaplar. Onun üzerine yemin ederse yemininin gereğini yapar. Ondan uzak olursa kendi nefsinde ve kocasının malında iyi davranır diyor. Bunu Bukhari nakletmiştir. Yine kardeşlerim Bukhari'nin naklettiği bir rivayette Allah'ın Resulü ve vesselam kadınların hayırları deveye binen Arap kadınlarındandır. Kureyş kadınlarının en iyileri ise, küçüklüğünde çocuğuna en çok şefkatli olan, kocasının malını da koruyup gözetendir demiştir. Bu hadis hem Bukhari'de, hem de Müslüm'de vardır. Ancak esbabı vurut sebebi yalnız Müslüm'de anlatılmıştır. Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre, Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ebu Talib'in kızı Ümmü ile evlenmek istemiş. O da ey Allah'ın Resulü ben yaşlandım. Yaya yol gidemiyorum. Çoluk çocuğum var demiş. Bunun üzerinde Ali sallallahu aleyhi ve yukarıdaki hayırlı kadınlar mealindeki hadisi irat buyurmuştur. Ümmü kendi çocuklarıyla ilgilenmek istediğinden dolayı Ali Selat ve selam ile evlenmeye yanaşmamış. Ali Selat ve selam da onun bu kararını tasvip etmiş ve bu davranışından dolayı onu övmüştür. Bu da iffetini koruyup şehvetine hakim olan kadınların Ali Selat ve selam tarafından üstün tutulduğunu göstermektedir. Allah'ın Resulü Ali Selat ve selam efendimize Kadınların hangisinin daha hayırlı olduğu sorulunca kendisine baktığında kocasına sevinç veren bir şey istediğinde itaat edendir. Kendi canında ve kocasının malında hoşlanmadığı bir iş yaparak kocasına muhalefet etmeyendir demiştir. Ancak kadın kocası tarafından kendisinden istenilen gayri İslami istekleri yerine getirmek zorunda değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yaratıcıya isyan edilen yerde yaratılana itaat yoktur demiştir. Bunu anladınız değil mi kardeşlerim? Haluka isyanda mahluka itaat olmaz. Bu umum bir kaydedir. Aynı Nisa 59'un Nuzul sebebinde olduğu gibi Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz bir seriye çıkarıyor bir tarafa emrinize itaat edin diyerek başlarına Allah kendisinden razı olsun bir emir tayin ediyor yolda giderlerken o seriye emiri kızdırıyorlar emir büyük bir ateş yakılmasını emrediyor ve hepsine girin bu ateşe, diyor. Oradakilerden bir kısmı Allah Resulü emretti. Emrinize itaat edin, diyor. Girmeye yanaştıklarında bir kısmı biz ateşten kaçtık İslam'a girdik. Ateşe girilmez, diyor. Ve Medine'ye geri dönerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a durumu arz ettiklerinde Allah subhanehu ve teala Nisa 59. ayeti indiriyor. Allah'a itaat edin. Resul'una itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a ve Resul'una havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır ayeti inmiştir. Vallahi Resulullah Sallatu vesselam efendimiz de haluka isyanda mahluka hidayet olmaz demiştir. Evet kardeşlerim. Kasım bin Abdurrahman diyor ki Abdullah bin Mesud Kur'an okur. Okumasını bitirdikten sonra Beker gençleri yanına çağırır ve şöyle demelerini isterdi. Allah'ım bana öyle bir kadın nasip et ki kendisine baktığımda beni sevindirsin. Ondan bir şey istediğimde bana itaat etsin. Yanında bulunmadığım zaman kendisini ve evimi her türlü kötülüklerden uzak tutsun. Amin ya Rabbi. Görüyorsunuz önde gidenler sonra gelenlere nasıl tavsiyede bulunuyor ve nasıl onların dua etmelerini istiyor Allah böyle insanların sayısını içimizde çoğaltsın Kardeşlerim kötü huylu kadınlardan bahsedecek olursak adamın birisi kadınlardan çok çektiği için 100 kişiye danışmadan evlenmeyeceğine yemin ediyor 99 kişiye danışmış, bir kişi kalmış. İlk karşılaşacağı adamın fikrini sormak üzere evden dışarı çıkmış. Bakıyor ki sokakta boynuna kemikten bir gerdanlık takmış, yüzünü siyaha boyamış ve at olarak kamış çubuğuna binmiş olan bir deliye rastlıyor. Ona kendisine bir soru soracağını söyleyince deli, ''Seni ilgilendireni sor, ilgilendirmeyeni sorma.'' demiş. Adam söze başlamış. ''Ben kadınlardan çok cefalar çekmiş bir adamım. Yüz adama danışmadan evlenmemeye yemin ettim. Sen de kendisine danıştığım yüzüncü adamsın. Evlenmem konusunda bana ne tavsiye edersin?'' deyince deli görünen bu soruya şu cevabı vermiş. ''Üç sınıf kadın vardır.'' Biri senin lehine, biri aleyhine, biri de ne lehine ne de aleyhinedir. Senin lehine olan genç, zarif ve daha önce hiçbir erkekle temasta bulunmayan bakire bir kadındır. Bir iyilik görürse hamd eder, bir kötülük görürse zaten bütün erkekler böyledir der. Senin aleyhine olan senden önce evlenip de, Çocuğu bulunan kadındır. Bu kadın soyar, çocuğu için mal yığar, ne lehine ne de aleyhine olmayan kadınlara gelince, bu da senden önce başkasıyla evlenip ondan ayrılan kadındır. Senden bir iyilik görürse işte bu bizim hoşumuza gider der. Ama bir kötülük görürse ilk kocasına meyleder, gönlü ona koyar. Ona Allah aşkına söyle seni bu hale sokan ve bu halka deli gibi görünmene sebep olan nedir diye sordum. Bana seni ilgilendirmeyen şeyi sormamanı şart koşmadın mı dedi. Ben de işin iç yüzünü anlatması için çok ısrar ettim. Sonunda konuşmaya mecbur kalıp beni kadı olmaya zorladılar. Ben de kadı olmamak için kendimi deli göstermeyi uygun buldum. Böyle dedi ve çekip gitti. Şüphesiz bu bir kısa. buradaki durumlar bütün kadınlar için geçerli olan ve kesin ve genel şeyler değildirler. Burada durumları anlatılan kadınlar belki nadiren görülebilen kadınlardır. Yoksa nice erkekler vardır ki dullarla evlenmiş ve çok mutlu olmuşlardır. Mesela Cabir'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte bir bayram gününe şahit oldum. Hutbeden önce ezansız ve kalmetsiz olarak namaz kıldı. Sonra Bilal'a dayanarak ayağa kalktı. Allahü Teala'dan sakınmamızı emretti. Bize Allahü Teala'ya karşı itaatkar olmamız konusunda öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu. Sonra kalkıp kadınların yanına geldi. Onlara da öğüt verip bazı hatırlatmalarda bulundu. Arkasından şöyle buyurdu. Doğrusu çoğunuz cehennem odunusunuz. Bunu söyledi, sustu. Kadınların arasında oturmakta olan bir kadın kalkıp Niçin ya Resulullah dedi? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Çünkü siz çoğu zaman şikayette bulunur ve kocanıza nankör davranırsınız dedi. Bunun üzerine kadınlar üzerindeki bütün ziynetleri sadaka olarak dağıtmaya ve Bilal'ın eteğine bırakmaya başladılar. Allah eşlerimizi saliha kullardan eylesin kardeşlerim. Dört şey vardır ki insanı mutlu kılar. Saliha zevce geniş mesken, iyi komşu ve yumuşak başlı binek. Dört şey de vardır ki kardeşlerim, insanı çok huzursuz eder. Kötü komşu, kötü zevce, kötü huylu binek ve dar mesken. Allah Subhanahu ve Teala Dünya saadet olan o üç şeyle bizleri şerefli kalsın. Kardeşlerim, iyi huylu kadın kocasını her zaman mutlu eder, zinde bırakır. Zeki kadın kocasının gayret ve ihtimamını harekete geçirir. Güzel kadınsa kocasını esir alır. Ama yufka yürekli ve şefkatli kadın kocasını tamamen ele geçirir. Kadının birine ideal eş kimdir diye sormuşlar. Şu cevabı vermiş. İdeal kadın kocasının yapmak istemediğini istemediği bir şeyi ne zaman yaptırabileceğini bilen kadındır demiştir. Ebu Hureyre anlatıyor kardeşlerim Cibril aleyhissalatü vesselama gelerek Ey Allah'ın Resulü işte Hatice Sana geldi Beraberinde de içine katık Yiyecek Ve içecek bulunan bir kap var Ona izzet ve celal sahip olan Rabbından ve benden selam söyle Cennet de onun için mücevherden yapılmış İçinde gürültü ve yorgunluk bulunmayan bir ev hazırlanmış olduğunu müjdele diyor Müslüm'de gelen rivayette. Allah bütün saliha kadınları, eşlerimizi cennette Hatice annemize komşu eylesin. Kardeşlerim, ve vesselam efendimizin ilk hanımı olan Hatice annemiz, Kureyşli kadınların en akıllısı, en güzel huylusuydu. Peygamberlikle görevlendirilmeden önce de onu güvenilir ve yüksek ahlakla bilir olarak gördüğü için Arapların önde gelen zenginleri ve itibar sahipleri onunla evlenmeye talip oldukları halde o aleyhissalatü vesselam'ı tercih etmiştir. Hatice annemiz kendisine vahiy indiğinde aleyhissalatü vesselama destek olur, İslam dininin ilerlemesi yolunda onu yüreklendirirdi iyi kadının iyi kocaya karşı yapması gereken işi yaptı. Dilediği gibi kullanması için bütün servetini onun emrine verdi. Hatice annemizin eşsiz bir insan olduğunu gösteren davranış ve tutumlarını anlatmakla bitiremeyiz kardeşlerim. Bakın bir tanesini nakledeyim. Aleyhisselatü vesselam kendisine ilk defa vahiy indiğinde sarsıntı geçirdi. Evine döndü. Beni örtün, beni örtün dediğinde ve durumu Hatice annemiz anlattığında bakın Hatice annemiz ona ne diyor? Ona cesaret veriyor. And olsun ki diyor, Allah seni perişan etmez. Çünkü sen sırayı rahmi yaparsın. Dost ve ziyaret edersin. Zayıfı taşır kaldırırsın. Yoksulu kazandırırsın. Zamanının musibetlerine karşı yardım edersin diyor. Evet kardeşlerim Demek ki bir mümin kadın da Eşine her zaman ne yapacak? Hayrı tavsiye edecek. Onun zihnini karıştırmayacak. Onun arkasında her zaman Destek olacak. Ona hayrı Tavsiye edecek Ve Onun ayakta sağlam Durmasına sebep olacak. Allah eşlerimizi öyle kılsın ve Hatice annemizin ahlakıyla ahlaklandırsın. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz bir sözünde hayırlı kadınlarınız Allah'ı Teala'dan sakınan, doğurgan, çok seven, eşit tutan ve uyum sağlayan kadınlardır. Şerli kadınlarınızsa açılıp saçılan, kibirli kibirli yürüyen kadınlardır. Bunlar münafıktırlar. Bunlar ancak gagası ve ayakları kırmızı olan karga misali az bir kısım cennete girerler diyor. Allah eşlerimizi hem de kendi nefislerimizi ıslah eylesin kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok vefakar bir kocaydı kardeşlerim. Bakın, Hanşe annemiz ihtiyar bir kadın. Ali salatü vesselam ziyarete geldi. Ali salatü vesselam efendimizi sordu. Sen kimsin dendiğinde, Müzenni Cusameyim. Tamam. Sen Hassane'sin. Nasılsın? Halin nicedir? Bizden sonra nasıl oldunuz gibi sorular sordu. İyiiz. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü iyiyiz deyince kadın çıkıp gitti. Ayşe annemiz dedi ki Ey Allah'ın Resulü bu ihtiyar kadına neden bu kadar önem veriyorsun? Aleyhissalatü vesselam o Hatice'nin zamanında bize gelirdi. Eski tanıdıklara iyi davranmak imandandır buyurmuştur. Yine bakın Ayşe annemiz diyor ki görmediğim halde Hatice'yi kıskandığım kadar peygamberin hiç hiçbir, hiçbir hanımını kıskanmadım. Onu hiç görmedim ama Ali selamünaleyküm sık sık anardı. Öyle olurdu ki bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra o parçalardan bir kısmını Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bir gün kendisine "Dünyada Hatice'den başka kadın yok mu sanki?" dediğimde Olsaydı olurdu. Benim ondan oğlum oldu buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göğe işaret ederek kardeşlerim göğün en hayırlı kadını İmran kızı Meryem bunun en hayırlı kadını da Hatice'dir demiştir. Evet. Demek ki Eşin kocaya karşı Hayırlı olması Kocanın da kadına karşı Hayırlı olması Mutluluk ve saadet kaynağı Kardeşlerim İnsan Öldükten sonra bile Eşine vefalı olması Onun dostlarına hayırlı davranması Ne kadar mutlu Ne kadar saadetli Olduğunun göstergesidir Allah Allah hayırla bu meseleleri anlayanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice annemizi bu kadar beğenip takdir etmesi onun vefakarlığının ve ahlakının yüceliğini ispatlamaktadır. Bakın yaşlı olmasına rağmen Hatice annemizin asil şahsiyeti ve akıllılığını tercih ettiğini göstermektedir. Dikkat ederseniz kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşındayken 40 yaşında bulunan Hatice annemizle evlenmiştir. Hayatı boyunca ona karşı vefalı olmuş. Yaşlı olmasına rağmen vefat edinceye kadar onun üzerine başka bir kadınla evlenmemiştir. Hatta bakın Ayşe annemizin güzelliği ve dinde fakih oluşu dahi yaşının gençliği dahi Hatice annemizi unutturamamıştır. Kardeşlerim, kadının kocası üzerinde hakları vardır. Erkeğin, kadının üzerinde hakları olduğu gibi. Ama bu meseleyi hakikaten yerli yerince anlayabilmemiz için şöyle bir tarihe gidelim. Kendilerini çağdaş, akıllı, modern gören insanların kadınlara vermiş oldukları değerlere bir göz edelim. Atalım kardeşlerim. Tarihte ilk olarak İslam'ın kadına gerçek hakkını verdiği bir zamanda batıda bir kongre düzenlenerek kadının bir ruha sahip olmadığı tartışılıyordu. Sonuçta kardeşlerim Hz. Meryem dışındaki bütün kadınların cehennem azabından kurtulan bir ruhlarının bulunmadığı kararlaştırıldı ki batılı milletler Hristiyanlığa girince din adamlarının görüşleri onların kadın hakkındaki nazaryelerini de etkilemiştir. Fransızlar ta 586 yılında Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında düzenledikleri bir kongrede Aynı zamanda kadının erkeğe hizmet etmek için yaratıldı ve bundan başka bir işe yaramadığını kabul etmişlerdir. Bakın 1805 yılına kadar İngiliz Kanunu'nda erkeğin kendi karısını satmasına müsaade eden kanunları vardı. Açın bakın eski İngiliz kanunlarına. Bunun fiyatı da 6 peni olarak belirlenmiş. Ve o günlerdeki vakalara baktığımızda o yıllarda şöyle bir olay cereyan ediyor. İtalyan bir koca karısını bir başka erkeğe taksitle satıyor. Müşteri son taksit ödemeyince de satıcı koca satın alan erkeği öldürmüş. Düşünün kadına Avrupa'nın çağdaş geçinen insanların Hristiyanların vermiş olduğu değer bu. Yine kardeşlerim ilk Hristiyan papalarının temel teorilerine göre kadın Günahların, masiyet ve kötülüklerin kaynağı Erkeği tahrik ettiği, günahlara ittiği için erkeklerin en büyük düşmanı ve onun cehenneme gitmesine sebep olacak bir yaratık görmüşlerdir. Bütün günah ve kötülüklerin kendisinden doğduğu bir kaynak. Sırf kadın olduğu için güzellik ve cemalinden utanması gerekir. Çünkü güzellik onun elinde öldürücü bir silah. Bu günahlara sebebiyet verdiğinden dolayı kefaret ödemesi gerekir. İşte batılların almış olduğu kararlardan birisi bu. Kardeşlerim erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bulunduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakkı bir derece daha fazladır diyor Allah Bakara 228'de. Onlarla kadınlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız bilin ki sizin hoşlanmadığınız bir şeye Allahü Teala çok hayır koymuş olabilir diyor Nisa 19'da. Bu ayet kerime erkeğin karısı üzerindeki haklarına karşılık kadının da kocası üzerinde birçok hakları bulunduğunu göstermektedir erkeğin karısı üzerindeki hakları ne kadar artarsa kadının da kocası üzerindeki hakları bir o kadar artar tabi o bir derece fazlalık müstesna çünkü erkek kadınlar üzerine hakimdir erkek karısından lezzet aldığı gibi kadın da ondan lezzet alır Erkek karısının nafakasını temin ettiği için ondan bir derece daha üstündür kardeşlerim. Sahabelerden birisi, ey Allah'ın resulü, karılarımızın üzerimizdeki hakları neler diyor? Allah'ın resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ona yediğinden yedirmen, giydiğinden giydirmen, yüzüne vurmaman çünkü göz ve kulak gibi duyu organları yüzde toplanmış ve yüze vurunca bu organlara zarar verir. Çirkin söz söyleme, onu terk etme, ancak gece işinde tedip amacıyla onu terk edebilirsin diyor. Demek ki kardeşlerim, Allah Resulü ve Vesselam'ın bu direktiflerinden de anlaşılıyor ki, kadına saygılı olma, Kötü söz söyleyerek onu küçük düşürmemek gerekiyor. Eşlerine saygılı olma, görüş ve düşüncelerini dinleme, hatalarıyla kusurlarına karşı tahammüllü olma hususunda Aleyhisselatü Vesselam'ı ideal bir örnek olarak gösterebiliriz. Erkeğin karısını küçük düşürüp hor görmesinin kötü sonuçlar doğuracağını bilmemiz gerekir. Allah subhanahu ve teâlâ hem erkek hem de kadın olarak birbirine hayırlı olanlardan eylesin bizlere. Evet kardeşlerim Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Bazı kimseler evlenirken yanlış bir yol izleyerek sadece şehvetlerini tatmin edecek bir kadın ararlar. Böylece hem kendilerinin hem de hanımlarının hayatlarını sıkıcı ve anlamsız kılarlar. Kıskançlık krizine girerler, eziyet ederler, birçok olmadık işler yaparlar. Karısı ancak kelimenin tam anlamıyla dost olabilen koca mutluluğu elde eder. Eşler arasındaki dostluğun gerekli olduğunu vurgulayan ayet-i de bunu meveddet kelimesiyle ifade etmiştir. Evet kardeşlerim, Eşiyle konuşabilen, oturan, muhabbet eden ikisinin arasındaki konuşmalar insana hayır getiren, o evlilik her zaman insana saadet getirmiştir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beni örtün, beni örtün dediğinde Ve durumu Hatice annemize anlattığında Hatice annemizin oradaki takındığı Konuştuğu sözler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Ne kadar rahatlattı değil mi? Allah bize Hatice annemizin ahlakıyla ahlaklanan ve o şekilde hareket eden zevcelerimize huy versin. Bekar olanlara da öyle ahlaklı eşler nasip etsin. Ve evlenirken de zifahtan önce bir dua var biliyorsunuz. Eşinin alnına elini koyarak erkek bir dua eder. Evet kardeşlerim Demek ki eşlerimiz iki iyi dost olacak ve bu dünyadaki kısa bir hayatta konuşan, anlaşan, dertleşen, birbirlerine destek olan herhangi bir müşkül olduğunda eyyamcı olmayıp işte ondaki vasıfları gündeme getirme ve ayağa dikilmesine gözünün önüne bakabilecek nasihatlerde bulunması gereken işte Saliha kadının vasıfları bunlardır. Kardeşlerim, İbn Abbas'tan gelen bir rivayette sabit bin Kays'ın karısı Ali sallallahu aleyhi ve Selam'a gelerek "Ey Allah'ın Resulü, sabit bin Kays'ı ahlak ve din bakımından kınamıyorum ama İslamiyet içinde küfrü de istemiyorum." Yani küfranül aşır yapmaktan yani kocamın haklarında kusur etmekten korkuyorum. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'da "Bahçesini ona sabite geri verir misin?" Kadın evet dedi. Bunun üzerine Ali Sallallahu Aleyhi ve sabite dönerek "Bahçeyi kabul et ve onu bir talakla boşa buyurdu." Rufa el Kurzi karısı Ali Sallallahu Aleyhi ve gelerek "Ben Rufa'nın yanındaydım. Onun karısıydım. Beni boşadı." talakımı kesti. Ondan sonra Abdurrahman bin Zubeyir benimle evlendi. Ama beraberindeki sarkık paçavra gibidir. Ali sallatu ve selam rufaya dönmek mi istiyorsun diye sorunca kadın evet dedi. Ali sallatu selam hayır. Sen onun Abdurrahman'ın balcağını, o da senin balcağını tatmadıkça kocan rufaya dönemezsin demiştir. Zübeyir bin Miskin el-Fihr'i bir cariye ile evlendi. Fakat o cariyeyi memnun edecek bir iktidara sahip değildi. Cariye onda kendisini memnun edecek bir iktidar olmadığını görünce çekip gitti ve bir daha ona dönmedi. Kardeşlerim birçok mesele vardır ki kadın ve koca arasındaki bazı münasebetler ve kadının bazı şekilde hareket ederek erkeği bırakıp gitmesi her ne kadar İslam'da caiz olarak bakılsa da bu şekilde hareket eden kadınlara Allah Resulü ve Vesselam münafık demiştir. Dünyada kocasına sabreden, kocasını hayırlan yâd eden ve karşılığını Allah'tan isteyen bir kadına Allah cennette mislim misli karşılığını verecektir. Düşünün, bir Eyüp Aleyhisselam'ın hanımını ele alın kardeşlerim. Eyüp Aleyhisselam'ın sıhhatli durumdan hastalığa düştüğünü ve kavminin kendisine bakmadığını, attığını, kokusundan rahatsız olduklarını ve ta ormanın içine kadar götürüp vahşi hayvanlar yiyip bıraksın dediğinde onun yanı başında kim vardı kardeşlerim? Onun eşi değil mi? İşte sadık kadın itaatkar kadın eşine hizmet eden kadın mükafatını Allah'tan bulur. Demek ki iki tarafında birbiri üzerinde hakları var. Bu örnekleri çok çok inşallah okuyalım ve anlamaya çalışalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dediği gibi Allah kadını Adem'in eği kemiğinden yaratmıştır Düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız Bırakırsanız Öyle kalır diyor Burada Eğitime önem veriyor ama Eğitimde de hep yumuşaklığa Güzel söz söylemeye bizi ne yapıyor Emrediyor Allah kendilerinden razı olsun. Bakın Ayşe annemiz dinde fakihe bir kadındı. Sorun derdi. Ben sizin anneniz mesabesindeyim. Ve bugün mahrem olan o kadar çok meselemiz vardır ki inanın hepsinde Ayşe annemizin ilmine muhtaçız. Bir gusülde, bir abdestte, bir karı koca ilişkisinde hepsinde Ayşe annemizin ilmine muhtaçız kardeşlerim. Bakın o da bir kadındı. Fakihe bir kadındı. Allah ondan razı olsun. Eşlerimizi de cennette onunla birlikte haşreylesin Rabbim. Ama bugün öyle hallere gelmişiz ki bir erkek alim statüsündeki bir erkek bir kadınlar topluluğuna hitap etse hemen Nasıl olur da bir erkek bir kadına hitap eder? Veyahut kadının sesi haramdır gibi birçok sözlere giderler. Peki Ayşe annemiz kim? Bir kadın değil mi? Muhakkak ki kadının sesinin haram olduğu yerler var. Kayda alınmıştır ama. Bir sokakta bir pazarcı geçtiğinde kadın koşarak gider. Onunla pazarlık yapar, çatır çatır. Birisi gelir, elektrikçi sucuğunla konuşur. Donmuş otobüse biner, biletçiyle konuşur. Ama Allah indinde, Allah'tan korkan bir alimle konuşmasına gelince buna herkes haram der. Kızdığında yabancı bir erkek olsun, kulaklarına varacak kadar belki de işitmeyeceği sözleri söyler. Ama İslam'a gelince kadının sesi haram olur. Kardeşlerim Her şey kayda alınmıştır Haramlılığı olan yerde vardır Dinin serbest bıraktığı yerler de vardır Bir kadın Yabancı bir erkeğe Kalbine hastalık verici konuşma yapamaz Ama Kadının sesi haram mı Bunu demek zordur Fakat Bir kadın da eline mikrofon alıp şarkı, türkü söyleyemez. Erkekleri eğlendiremez. Müstehcen, şehevi duyguları azdıracak sözler söyleyemez. Bu hem kadına hem de erkeğe haram olan şeylerdir. Allah neslimizi hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, kadının kocası üzerinde hakkı olduğu gibi, kocanın da karısı üzerinde hakları vardır. Birincisi, Rabbimiz Subhanu ve Teala'nın kitabında dediği gibi erkekler kadınlar üzerine bir derece nedir? üstündür diyor. Yani kadının kocasına itaati söz konusu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Ve hatta kocanın her tarafı irin olsa kadın diliyle yalasa yine de onun hakkını ne yapamaz ödeyemez diyor. Bu basit bir söz değil kardeşlerim. Hakikaten üzerinde çok düşünülmesi ve hakikaten üzerinde düşünceleri yorması ve ahiret uman cennete talip olan kadınların bu meseleyi çok güzel idrak etmesi gerekir erkek ne kadar aksi olursa olsun kadının o aksiliğine e, sabretmesi ve karşılığını Allah'tan beklemesi bir şehidin şehadetliğine eşit geliyorsa kadının da şehadeti buysa öyleyse insan neye talip bunu bir düşünmesi gerekir evet demek ki kullardan birine secde caiz değil Şayet secde edecek olsaydı, kadın kocasına secde ederdi diyor. Kulun kula secde etmesi mümkün olmadığına göre kadının kalbini kocasına karşı övgü ve şükranla doldurması gerekir kardeşlerim. Çünkü koca evin reisidir. Evin iaşesini giderici, karşılayıcıdır. Şu halde Allah Subhanahu ve Teala onun için bir hak olarak tanımış ve Allah bundan razı olmuştur. Artık o kocanın aleykümselam. Artık o kocanın kendisine emrettiği meşru olan her şeyde o kocaya itaat etmesi insaf gereğidir. Ortada bir sebep yokken kadının ona baş kaldırması, hiçbir günah yokken ona isyan etmesi ancak nankörlük olur kardeşlerim. Burayı bilmem izah edebildim. Mi? Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece fazladır diyor Rabbimiz ve Teala. Evet. Kadının biri Allah Resulü Sallallahu ve Selam'a geliyor ve ey Allah'ın Resulü ben diyor size kadınların temsilcisi olarak geldim allah Teala cihadı erkeklere farz kıldı. İsabet ederlerse, gazi olurlarsa sevap kazanıyorlar. Şehit olurlarsa, Rablarının katında diri olarak rızıklanıyorlar. Biz kadınlar onlara hizmet ediyoruz. Bundan bize ne sevap var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, karşılaştığın kadınlara de ki, kadının kocasına itaat etmesi, ve onun hakkını itiraf etmesi buna cihat sevabına denktir. Ama sizden bunu yapanlar pek azdır diyor. Evet. Allah bu nasihati tutan mümin kadınların sayısını artırsın. Kardeşlerim, kocanın karısı üzerindeki haklarından biri de karısının ana, baba ve kardeşlerine ikram etmesi, güzel davranması, Kocasını onlara itina göstermeye teşvik etmesi kendisinin de vuku bulduğu takdirde hatalarına tahammül etmesi özellikle kayınpederi kayınvalidesiyle iyi geçinmesi zira ateş ateşle değil suyla söndürülür kardeşlerim bir şeye yumuşak davranma o şeyi güzelleştirir çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur. Diyor. Kadının kendi gurur ve enaniyetini yenmesi, bazı duygularını frenlemesi gerekir ki, Allahü Teala'nın hoşnutluğunu ve uhrevi mükafat kazansın. Böyle yaptığı takdirde kocasının gözünde büyür ve onun sevgi ve saygısını kazanır kardeşlerim. Kocasının anne ve babasının onu büyüttüklerini, eğitip öğrettiklerini sürekli hatırında tutmalıdır. Erkek anne ve babasına olan bu borcunu hiçbir zaman unutmamalı. Kadın da bu konuda kocasına yardımcı olmalıdır. Allah subhanahu ve teala'nın her şeyi bildiğini unutmamalı. Başkalarına karşı nasıl davranırsa, kendisinin de aynı davranışlarla, karşılaşacağını hatırından çıkarmamalıdır. İyi işler yapanların ecrini Allahu Teala zayi etmez kardeşlerim. Bu alanlara altın değerinde nasihatlardır. Bunları ihmal etme. Bakın dikkat edin. Birçok aile yuvasının yıkılması, nikah ahdinin bozulması ya da kocanın, ana babanın gazabına maruz kalması, Dolayısıyla şu az bir dünya hayatında insanın mutsuz olması ahirette mutsuz olmasına da yol açıyor. Demek ki burada en büyük sorumluluk kadına düşmektedir kardeşlerim. Bakın dikkat edin. Hiçbir zaman halk arasında damat kayınpeder dövüştü diye bir dillere destan söz yoktur. Hep gelin kayınanadır değil mi? Ahmet cümlemizden. Demek ki burada en büyük sorumluluk kadına düşüyor. En büyük sorumluluk kadına düşüyor. Kadının kendi gurur ve enaniyetini yenmesi, bazı duygularını frenlemesi gerekiyor ki Allahü Teala'nın hoşnutluğunu ve onun mükafatını kazansın. Evet. Allah bu nasihatı tutanlardan eylesin kardeşlerim hakikaten bu nasihat tutulduğunda müşkülatın yüzde 60'ı gider bu geçimsizlikte inanın gider kocanın karısı üzerindeki haklarından birisi de kardeşlerim onun ümmetin geleceği mesabesinde olan çocuklarını terbiye etmesidir bu terbiye işi kadının büyük bir itina göstermesini geniş bir bilgi kapasitesine sahip olmasını bilinçlenmesini gerekli kılar. Çünkü çocuğu eğiten kadındır, erkek değil. Koca koca alimleri de eğiten doğuran onları terbiye eden bir kadın değil mi kardeşlerim? Demek ki kadına çok görev düşüyor. Kadın kendini eğitmeli. Kadın kendini eğitmeli. Koca da karısının yakınlarına özellikle ana babasına saygılı olmalı. Onlara ikramda bulunma mecburiyetindedir. Çünkü kayınpederiyle kayınvalidesi ciğerinin bir parçası olan varlıklarını ona hediye etmişler. Şu halde onlara devamlı surette iyi davranması, sevgi göstermesi, önemli işlerine karısını da ortak etmesi gerekir. Erkeğin de bu konuda ihmalkar davranması birçok bunalımların ortaya çıkmasına sebep olur kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Demek ki kocanın da yani bir damadın da eşinin anne ve babasına çok nazik olması, onlara hayırlı davranması ve onları rahat ettirmesi gerekir. Nasıl ki kadınından bunları istiyorsa kadınının da buna hakkı vardır. İki tarafta buna bu haklara riayet etmesi gerekir. Çünkü Allah subhanahu ve teala kitabında anaya babaya üh bile demeyin diyor. Allah hakkıyla anlayan sammı kullardan eylesin bizlere. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kocasına teşekkür etmeyen ve onunla yetinmeyen kadına kutlu ve yüce Allah rahmet nazarıyla bakmaz diyor kardeşlerim. Hadis-i şerifi tekrarlayayım. İmam Nesai naklediyor bunu. Hocasına teşekkür etmeyen ve onunla yetinmeyen kadına Allah Subhanahu ve Teala rahmet nazarıyla bakmaz diyor kardeşlerim. İki kişi var ki bunların kıldıkları namaz başlarının hizasını geçmez kabul için Allahü Teala katına yükselmez. Bunlardan birisi kocasına isyan eden kadındır. İsyanından dönünceye kadar namazı Allah katına yükselmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet kardeşlerim, İmam Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette Husayn bin Muhsin ''Bana halam şöyle anlattı.'' diyor. ''Aleyhisselatü Vesselam'a gittim ve bazı ihtiyaçlarımı anlattım. ''Kocan var mı?'' dedi. ''Evet.'' dedim. ''Sen onun için nasıl bir eşsin?'' diye sordu. ''Yapamadığım işler dışında ona itaatle kusur etmiyorum.'' dedim. O şöyle buyurdu. ''Ona karşı dikkatli ol çünkü o senin hem cennetin hem ateşin cehennemindir.'' buyurmuştur. Evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadına yaptığı nasihatta dikkat et o senin için yani kocan hem cennetin hem de ateşe girmene sebeptir diyerek onu ne yapmış uyarmıştır. Allah bu nasihatı tutan hayırlı kullardan eylesin bizleri. Kardeşlerim karı koca arasında birçok mesele vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan dışında kocası yanındayken onun izni olmadan bir kadının oruç tutmasını helal kılmamıştır. Kocasının evine iznini almadan başkasının girmesine müsaade etmemiştir. Kocası ikamet ettiği beldede hazır bulunmaktaysa karı sondan izin almadan nafile oruç dahi tutamaz. Evet, bakın bu da kocaya tanınan haklardan bir tanesidir. Bu basit bir şey değil. Üzerinde hassasiyetle durulması gereken meselelerden bir tanesidir. Kadının nafile ibadetler yapma hakkından daha kuvvetli bir hak olduğu açıklanmakta. Demek ki evli çiftlerin bu meselelere çok dikkat etmesi gerekiyor. Kardeşlerim İslam dini kocanın bu haklarına karşılık olarak kadın içinde kocası üzerinde bir takım haklar yüklenmiştir. Mesela Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ı bir yemek ziyareti için evime davet ettim diyor. Ashabi ile birlikte geldi. Yemek sofraya konulduğunda topluluk içinde bir adam ben oruçluyum diyor. Aleyhisselatü Vesselam kardeşiniz sizi davet etti. Sizin için zahmete girdi. Orucunu aç. Dilersen yerine bir gün oruç tut diyor. Yine Ebu Said El Hudri'den gelen rivayette Bizim de bulunduğumuz bir toplulukta kadının birisi Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Kocam Safvan bin Muattal namaz kıldığımda beni dövüyor. Oruç tuttuğumda zorla bozduruyor. Güneş doğuncaya kadar da namazını kılmıyor. Kadın bu sözleri söylerken kocası Safvan da yanında. Ali Vesselam ona Karısının bu sözleri hakkındaki düşüncesini sorunca bakın saffan ne diyor. Ey Allah'ın Resulü namaz kıldığında kendisini dövdüğümü söylüyor. O iki sure okuyor. Ben onu o iki sure okumaktan men ettim. Bir sure insanlara yeter. Oruç tuttuğumda bana orucu açtırıyor sözüne gelince o çok sık nafile oruç tutuyor. Ben genç bir adamım. Kadınıma ihtiyacım var, sabredemiyorum. Kadın, kocasından izin almadan nafile oruç tutamaz. <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü, bildiğin gibi biz güneş doğuncaya kadar hemen hemen hiç uyanamayan bir aileyiz. Dolayısıyla namazımı da güneş doğduktan sonra kılıyorum. Dolayısıyla namazımı da güneş doğduktan sonra kılıyorum, diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Saffan uyandığında namazı kıl buyurmuştur. allah Teala hayrını versin. Sabah namazını güneş doğmadan önce kılmadığı için kocasını ve Vesselam'a şikayet eden bu kadın ne kadar bilinçli bir eş değil mi? Namazı bütünüyle terk eden eşlerine müsamaha gösteren Evlatlarına da namazı terk etme hususunda örneklik teşkil eden karı kocalara ne dersiniz kardeşlerim? Akıllı ve bilinçli olmak gerekir. Bakın bir kocanın sabah namazını kaçırdığını gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Hadi öbür meseleleri bırakın. Onun için yapacağımız en güzel hareket birbirlerimizi Hayır da, yarıştırmadır. Yine kardeşlerim, kadın kocasının malını ondan izin almadan harcayamaz. İslam'daki emir ve kaydelerden birisi budur. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kadın kocasının iznini almadan onun evinden bir şey infak edemez. Yiyecek maddesi veremez ey Allah'ın Resulü dediklerinde bu bizim en iyi malımızdır deyip Hayır demiştir. Kocasının rızasını alarak bir kadın kocasının evinden sadaka verirse hem kendisi hem de kocası için bir ecir vardır. Bunlardan her biri arkadaşının ecrinden hiçbir şey eksiltmez. Koca için o malı kazanma dolayısıyla kadın için de o malı infak ettiğinden dolayı ecir vardır. Kardeşlerim Allah hepimize merhamet etsin. Allah bizlere acısın. Birbirimize hayırlı olanlardan eylesin. Kadının haksız yere boşanma talebinde bulunmaktan din her zaman sakındırmıştır. Zorluk olmadan herhangi bir kadın kocasından boşanmayı talep ederse Cennetin kokusu ona haram olur denmiştir dinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kocasına eziyet eden kadına onun ahiretteki güzel gözlü hurilerden olan zevcesi şöyle der. Ona kocana eziyet etme. Allahu Teala seni kahretsin. O yakında senden ayrılıp bize gelecek olan bir misafirdir der. Görüyorsunuz. Allah subhanahu ve teala'nın ona nasip edeceği o şey kocasına eziyet eden o kadına lanette bulunuyor. Kardeşlerim burada şunu söylemekte yarar görüyorum. Gerçi aralarında ve Selam efendimiz özel olarak mümin olan her bir erkeğe birkaç huri vaat edildiğini söylemiştir. Ama mümin kadınlara cennette böyle bir şey vaat edilmiş değildir. Ee, bazı kadınlar bize ne verilecek diye sorabilir. Erkek tabiatı gereği olarak duygusunu ve kalbinin esintisini birkaç kadına dağıtabilir. Ama kadın sapık ve kural tanımaz olmadıkça bunu yapamaz. Belki bu sebeple dünyada olduğu gibi cennette de kadın sadece kendi kocasına ait olmakta, başka erkekleri arzulamamaktadır. Tabi işin en doğrusunu Allah bilir. Cenab-ı Allah'ın kendisine ihsan ettiği tabiatı dolayısıyla mutluluğu böylece tamamlanmış olacak. Tabi her şeyin doğrusunu yine Allahü Teala bilir kardeşlerim. Allah bizleri hayırdan ayırmasın kadın beş vakit namazını kılar ramazan ayının orucunu tutar ırzını korur kocasına itaat ederse cennetin dilediği kapısından içeriye girer kardeşlerim bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini vereyim kadın diyor beş vakit namazını düzgün kılar ramazan orucunu tutar ırzını korur, kocasına itaat ederse cennetin dilediği kapısından içeri girer diyor. Allah eşlerimizi bu müjdeye nail olanlardan eylesin. Evet. Bir kadın kocası kendisinden razı olarak ölürse o cennete girer diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadın kocası kendisinden razı olarak ölürse o kadın cennete gider diyor kardeşlerim Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde de sahabelerine seslenerek dikkat edin kadınlara hayır tavsiye edin diyor dikkat edin kadınlara hayır tavsiye edin diyor Miras taksimatında kız kardeşe, erkek kardeşin yarı payı vermenin, kıza zulüm ve ona iyi davranın emrine aykırı olduğunu söyleyen ne kadar insanlar vardır, değil mi? Halbuki İslam'ın getirmiş olduğu veda hutbesinde de Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, kadınlar hakkında Allahü Teala'ya karşı gelmekten sakının. Çünkü sizler onları Allahü Teala'nın emanı güvencesi ile aldınız ve ırzlarınızı da Allahü Teala'nın kelimesi ile helal edindiniz. Sizin onlar üzerinizde haklarınız istemediğiniz bir kimseyi yatağınıza ayak bastırmamaları eğer böyle yaparlarsa şiddete kaçmayacak derecede onları dövün. Uygun miktarda yiyecek ve giyeceklerini temin etmek sizin üzerinize size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldığınız takdirde artık asla sapıkla düşmezsiniz bu Allah'ın kitabı Kur'an'dır size beni soracaklar benim hakkımda ne diyeceksiniz dediler ki senin risaleti tebliğ ettiğine görevini ifa ettiğine ve nasihat verdiğine tanıklık ederiz bunun üzerine Allah'ın Resulü ve Sellem işaret parnağını göğe kaldırarak Allah'ım şahit ol Allah'ım şahit ol Allah'ım şahit ol demiştir Evet kardeşlerim Ebu Sufyan müşrikken kendini üstün bir olarak gördüğü için kızından izin almaya gerek duymadan üzerine oturmak üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına yöneldiğinde ne gördü yıllardan beri görmediği kızı babasına incelik ve yumuşaklık göstermiyor dahası üzerinde oturmasın diye yatağa dürüyor ihtiyar kendini pişkinliğe vurup soruyor beni yatağıma layık görmedin yoksa yatağı bana mı kızı derhal şu kor gibi yakıcı cevabı veriyor kardeşlerim o Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yatağı Sense müşrik bir adamsın. O yatağın üzerinde oturmaya layık değilsin. Pis olan temiz olanın yatağına oturamaz." diyor. Evet kardeşler bu Ümmü Habibe annemizin babası Ebu Sufyan'a o müşrikken vermiş olduğu cevap. İşte iman bağı her bağın, her duygunun üstünde. En yüce bağdır. Ümmü Habibe'nin davranışı şu hadisin kapsamına girer kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Ben kendisine malından, atasından bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça sizden biriniz kamil mümin olamaz diyor. Evet. Neydi hadis? Yatağınıza, evinize İstemediğiniz kimseleri ayak bastırmamaları hadisinin bu anlama geldiği gayet açıktır. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Kadının kocasına saygı göstermesi her ne kadar vacipse de mutlaka bunun da sınırları vardır. Mutlaka kişinin Kişilere vereceği haklar vardır. Bu haklara tecavüz etmemek gerekir. Mümin, taan eden, lanetleyen, pis iş yapan ve kötü söz söyleyen kimse değildir. Allah subhanahu ve teala erkekleri kadınlar üzerine hakim kıldım derken kadınların erkekleri erkeklerin kadınları bir köle gibi kullanmaları onları kötü söz söylemeleri özgürlüklerini alma manasına gelmez Allah subhanahu ve teala bununla kadınları korumuştur onlara izzet şeref, haysiyet vermiştir Allah bunu hakkıyla anlayan samimi kullardan eylesin bizi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e <gülüyor> Kadının kaç şeyden evlenildiği sorulduğunda kadın dört şeyden evlenilir diyor. Nedir bunlar? Güzelliği, soyu, malı ve dindar olanı değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam siz dindar olanı seçin diyor. Siz dindar olanı yani takvalı olanı seçin. Onda her güzelliği ne yaparsınız? Bulursunuz diyor. Öyle değil mi kardeşlerim? Kadın her ne kadar güzel olursa olsun, eğer ahlakı kötüyse, o kadın o insana dünyayı dar eder. Ama görünüş olarak bir kadın ne kadar çirkin olursa olsun, ahlakı güzelse, iyi huyluysa, dünyanın en güzel kadını odur. Evet kardeşlerim, bir de şu meseleyi hatırlatmakta yarar var. Kağıt kalemi elimize alsak, karımız için aylık olarak ne kadar harcama yaptığımızı ve yine hakkını yemeden bir günlük çalışmasına karşılık olarak ne kadar ücret hak ettiğini bir hesaplayın. Tabii ki hiç hesaplamadık değil mi? Hesaplanmaz da. Dürüst, düşünceli ve imanlı karına ücret olarak ne kadar aylık takdir edersen et bunun gerçekten az olduğunu göreceksin. Kadının kocasının evinde yaptığı çalışmaya karşılık olarak aylık ne kadar ücret hak ettiğine bir bak. Karının senin ve çocukların için yaptıklarını yapacak olan bir kişiye Ayda ne kadar para vermen gerekiyor bir düşün Evet Allah subhanahu ve Teala Meseleleri hakkıyla anlayan Hakkıyla hayata geçiren samimi kullardan eylesin Kadının Kocası için yaptığı birçok parasız hizmetler vardır Bunlar nedir? Sabır Tutumlu olma onu üzmeme, çamaşırını yıkama, elbisesini ütüleme, evine sahip olma, ona bakma, bekçilik etme, o kadar çok şey vardır ki insanın bunları çok güzel gözünün önünden geçirmesi gerekir. Zevcelerinden birine aleyhissalatü vesselamın evdeki yaşantısının nasıl olduğu sorulduğunda zevcisi şu cevabı veriyor. Ailesine işlerinde yardım eder. Elbisesini yamar. Koyununu sağardı diyor. Evet. <gülüyor> Doğrudur aslında. Ama hayır olarak ele aldığımızda e, en azından bir düşünme babından dedim. Çoğu zaman kadın kocası için aynı zamanda bir danışmandır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen zevcelerinin görüşünü uyardı. Onlara danışın ama görüşlerinin aksini yapın. Kadına itaat etmek pişmanlıktır gibi kadınların görüşlerine uymamayı tavsiye eden hadislerin aslı yoktur. Evet. Allah kadını yetiştiren ve Allah'ın ona iyi huylar verdiği sammı kullardan eylesin bizleri Demek ki yapılan her iş amel edilen her mesele dine uygun olacak kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi yapın yapacağınızı yaptığınız işleri Allah da görecek diyor Hb 105'te. Her ne kadar karı koca ilişkilerini ele alsak da kardeşlerim karı ve koca ilişkisinden sonra birçok sorumluluk da gündeme geliyor. Bazı meseleleri güzel yakaladığımızda arkasından gelecek meselelerin de hemmiyeti var. Buyurun. Aleyküm Evet kardeşlerim. Karı kocanın da birbirlerini anladıktan sonra bazı sorumlulukları var kardeşlerim. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi şu ayet-i kerimeyi okuyayım da inşallah iyi inananlar kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı şiddetli Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır diyor tahrim altıda Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette kardeşlerim dikkat edin hepiniz çobansınız her çoban güttüğü sürüden sorumludur insanları yöneten kişi çobandır o emri altında bulunanlardan sorumludur Erkek aile efradı üzerinde çobandır, o onlardan sorumludur. Kadın kocasının evi ve çocukları üzerinde çobandır, o onlardan sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı üzerinde çobandır, o da güttüğünden sorumludur. Diyor. Evet. Yüce Allah her çobandan güttüğü sürüyü soracaktır. Korudu mu yoksa kayıp mı etti? Nihayet adam, kendi ailesi hakkında sorguya çekilecek diyor. Allah hakkıyla emaneti yerine getirenlerden eylesin. Kardeşimizin sorduğu soruya gelince, Muaz, Şam'dan geliyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ey Muaz, seni bu secdeye iten nedir?" diyor. Muaz, Ey Allah'ın Resulü gördüm ki gittiğim yerlerde insanlar, krallara, rahiplere, emirlere, büyük gördükleri insanlara secde ediyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekat. Allah size Ümmü Habibe'nin ahlakından nasip etsin. Ben de düşündüm ki eğer secde edilecek birisi varsa bu da Allah'ın Resulü dedim ve onun için secde ettim diyor. Allah Resulü ve Vesselam Allah'tan gayrısına secde olmaz diyor. Ve akabinde eğer birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Şayet kadının Erkeğin her tarafı irin olsa, kadın diliyle yalansa, yine de hakkını ödeyemezdi diyor. Bunu Ebu Davud'da, terimizi de bulabilirsiniz. Sahih bir rivayettir. Ama yer numarası olarak isterseniz, hemen bakıp çıkarabilirim. Burada, dediğim gibi, Allah subhanahu ve teala, eğer kitabında, erkek kadın üzerinde hakimdir diyorsa bu mümin erkeklerin ne kadar hayırlı ve Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu hakkı ne kadar hayırda kullanması gerektiğini ve Allah'ın kendilerine güvenip de bunu verdiğini bilmeleri gerekir. Ne kadar güzel bir şey Allah bu emaneti hakkıyla yerine getiren erkeklerden eylesin bizleri ve o hadis-i şerifte de geçtiği gibi kadının da hak ve hukukunu bilmesi ve kocasını razı ederek cenneti hak eden kadınlardan olmasını Rabbim'den niyaz ederim. Kardeşlerim, kadın ve erkek hak ve hukuklarını bilirse onlardan sonra gelen nesle de ne yapar? Çok çok hayırlı davranmaya başlar. Çünkü çocuğun eğitimi eş seçimiyle gündeme gelir. selam. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm Şunu şey bitireyim demiş. Çünkü bir insan seçeceği eşi ta önceden düzgün, dikkatli seçerse hem dünyadaki huzuru hem de ahiretteki huzuru gündeme gelir. Ve çocuk eğitimini, işte kadınımı nasıl eğiteyim, çocuklarım nasıl yetişsin telaşına ne yapmaz? Düşmez. Onun için karı ve koca arasındaki sorumluluklar, onların arasındaki ilişkiler ta kişinin eş seçimine kadar ne yapar? Gider. Allah subhanahu ve Taala Hakkıyla meseleleri idrak edenlerden eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Rabbim iman eden, imanın gereği amel edenlerden eylesin. Evet. Sübhaneke Allahumma ve birhamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurak <Sessizlik> ve tövbeleyim.